Efendim, e, toplantıyı düzenleyenler Mersin Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri, rektörlüğü ve bölümü, e, felsefe bölümü, tabii UNESCO Milli Eğitim Milli Komisyonu dahil olmak üzere e, emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. E, ben konuşmamda ilkin öncelikli hedefler. Felsefe eğitiminde neler olmalıdır sorusuna cevap arayacağım. Bundan sonra müfredat programının bu çerçevede nasıl düzenlenebileceği, eğitim kadrosunun sahip olabileceği özelliklerle ilgili olarak bir de yan dallarla ilgili olarak felsefenin neler yapılabilir bu açıdan ele alacağım. Öncelikler ve hedefler, felsefe eğitiminin öncelikleri ve hedefleri deyince şu dört başlığı düşünüyorum. Felsefenin akademik ilişkilerinin genişletilmesi birinci başlık bu. Yani bu felsefenin diğer eğitim misrasında diğer bölümlerle, diğer fakültelerle. Ee, sıkı bir iş gitmesi. Buradaki sorun, e, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Tekin ben şahsen bugüne kadar e, Teknik Üniversite, Mimar Sinan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'nde ders verdim. Ve fakültemizde de, İstanbul Üniversitesi'nde pardon, e, Tıp Fakültesi, Fem Fakültesi, İşletme, İktisat, Siyasal Hukuk Fakülteleri olmak üzere birçok yerde lisans veya lisans üstü, felsefe eğitimi veriliyor. Burada karşılaşan en büyük sorluk bu alanlarda ders verecek ve bu alanlara hitap eden eğitim kadrosunun bulunmaması. Ama eğer bir felsefenin özelliklerini hepimizin inandığı, bildiği özelliklerini genişletmek istiyorsak felsefenin akademik ilişkilerinin genişletilmesi lazım. Bunun için de diğer fakültelerle ilişkiye girmek, işbirine girmek, oralarda ders vermek gerekir diye düşünüyorum. Tabi Yalnızca bizim ders vermemiz değil, bu ilişkiler içerisinde oradaki öğretim üyeleriyle tanışıldıktan sonra felsefeye meraklı, felsefeye ilgisi olan öğretim üyelerinin kendi felsefe bölümlerinde seminer vermesi, konuşma yapması da sağlanabilir. Bu da ilişkinin genişletilmesi açısından son derece önemli bir etken olmaktadır. İkincisi topluma yayılmasını sağlamak, bunun içinde de öğrencilerin, e, geniş bir e, öğrenci kesimine hitap etmemiz gerekiyor. E, diğer fakültelerdeki öğrenciler de bu konudan e, bize kaynaklık ediyor. Çünkü bugün öğrenci olarak karşınızda felsefe nosyonunu kazanmış kişiler yarın e, idareci olarak, politikacı olarak veya yönetici olarak belirli yerlere geleceklerdir. Onlara felsefeyi kendi aramızda şu anda ve bunlar bugün, bugünlerde söylediğimiz özelliklerini tekrarlamak yerine onların e, bunu elde etmesini sağlamak bu yolla son derece uygun olacaktır. E, felsefenin öncelikle hedefleri, öncelikleri arasında diğer bir husus, sorunların çözümüne olan katkısıdır diye düşünüyorum. E, bu sorunların çözümü <gülüyor> e, teknik sorunlar kadar, günümüzde ve dünyadaki teknik sorunlar kadar, sosyal sorunları da içermekte. E, Sayın e, Başkan, Açış konuşmasında da UNESCO'nun böyle bir hedefi olduğunu söyledi. Yani demek istediğim şey şu, günümüzde hem uluslararası hem ulusal sorunlarda hem milli yerel yörel sorunlarda felsefenin çok büyük bir katkısının olacağına inanıyorum. Ancak bunun bu katkıyı, felsefenin bu katkısını sağlayabilmek için biraz sonra da işaret edeceğim gibi geri bildirim mekanizmasını yani feedback mekanizmasının çok sağlıklı bir şekilde işletilmesi lazım. Geri bildirim mekanizmasının bir tanesi altını çizerek söylüyorum. Felsefenin diğer akademik birimlerle, fakültelerle ilişkisi, işbirliği gelmektedir. Felsefenin öncelikli hedeflerinden bir tanesi kurumsallaşma, dernekleşme ve iletişim olarak düşünüyorum. Kurumsallaşma dediğimiz zaman elbette ki dernekler, federasyonlar geliyor. İletişim denildiği zaman da felsefenin bugün 40 küsür tane yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorsam eğitim veren bölümleri var Bunların arasında eğitim kadroları ve öğrenciler arasında bir ilişkinin işbirliğinin ve iletişimin sağlanması çok yerinde olacaktır. Yani öğrenci dernekleri felsefe derneklerinin kendi aralarında yani diğer fakültelerle işbirine gitmesi ve aynı şekilde e, öğretim üyelerinin de iletişim içerisindeki internet bu konuda bize çok büyük bir fayda sağlayacaktır. E, bu açıdan önemli katkılar olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu önceliklerin e, ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde e, kısaca sözünü ettiğim bazı noktalar dışında neler yapılabilir? Onun cevabını aramaya çalışacağım. Birincisi müfredat programı. E, felsefe eğitiminin e, onsuz olunamaz birinci koşulu. Felsefe tarihinin tam olarak öğretilmesidir. Antik çağdan itibaren değişik kültürler, yani Mısır ve Çin de dahil olmak üzere, değişik kültürlerin e, öğretilmesi tabi belli oranlarda e, mutlaka gerekir. Dolayısıyla e, antik çağ, orta çağ, yeni çağ ve günümüz gibi e, felsefenin geçmişini ve gününü anlatan problematik e, tarihsel, e, sorunların tanıt, tanıtılması, öğretilmesi felsefe eğitimi için kaçınılmazdır. Bunun dışında olan bir takım e, derslerden de söyletmek mümkün. Bunlar yarı uygulamaya dönük e, veya öğrencilerin ilgi alanlarına göre değişebilir konulardır. Bilin felsefesi gibi, analitik felsefe gibi, sanat felsefesi gibi, etik gibi. Bütün bunlar e, dediğim gibi müfredat programının onsuz onlamaz şartlarıdır. Burada özellikle bu temel dediğim yani felsefe tarihinin sorunlarının tanıtılması dışındaki uygulama diyebileceğimiz alanların düzenlenmesinde temel ölçüt geri bildirim olmalıdır diye düşünüyorum. Bu geri bildirimin birincisi, mümkün olduğu kadar felsefe eğitimini diğer alanlarla ilişkilendirmek. Bunu birinci maddede söylemiştim. İkincisi, kısmen söylemiştim. İkincisi, Kurslar açmak olabilir çünkü büyük şehirlerde İstanbul'da özellikle tabii diğer şehirlerde de söz konusu felsefeye karşı büyük bir gizli e, ilgi olduğunu biliyorum. E, mühendis örneğin bir şirketin sahibi veyahut da ne bileyim başka bir alandan gelmiş ama felsefeye karşı bir ilgisi var. Bunlarla e, kurs düzenlenmesi hem e, felsefe öğretimini e, e, yapanlara maddi bir katkı sağlayabilir ama özellikle... E, felsefe sorunlarının e, günümüz sorunlarına uygulanmasında bir geri bildirim sağlayabilir. Çünkü çok basit sorular bile karşınızdakinden yani bir eğitimli kişinin, emekli bir öğretmen, emekli bir e, subay, emekli bir e, ne bileyim ben mühendisin veya fa, e, fiilen herhangi bir görevi yapan kişilerin soruları felsefe kadrolarının yani bizlerin bu uygulama açısından zenginleşmesi, sorunların tespiti ve sorunlara felsefece cevap üretilmesi açısından çok önemli bir e, tetikleme sağlayabilir. Dolayısıyla müfredat programının bu yönünün yani geri bildirim ilkesi esasına göre e, olması çok e, yerinde olacaktır. Müfredat programı içerisinde diğer bir ayrıntı gibi görünen bir nokta <gülüyor> felsefenin diğer bölümlerle aynı bir fakülte içerisinde veya yan fakültelerle e, e, diğer bölümlerle ilişki içerisinde olması yani o bölümlere, öğrencilerine ders açması ve o bölüm öğrencilerine e, o bölüme felsefe öğrencilerinin gönderilmesi olacaktır. E, eğitim kadrosu dedim. Bu eğitim kadrosu içerisinde tabii ki e, biraz evvel söylediklerim geçerli kalmak kaydıyla e, önemli bir noktayı bence son derece önemli olduğuna inandığım bir noktayı işaret etmek istiyorum. O da e, her akademisyenin akademik hayatı boyunca ve özellikle doçentlik aşamasında zorunlu olarak bir başka fakültede, tercihen başka bir üniversite, başka bir şehirdeki fakültede konuşma yapmasıdır. Bu yani nasıl işte işte bitirme tezi varsa, doktorası varsa veya doçentlik takdim tezi veya makalesi varsa belli bir puanlamayla bunun yapılması son derece önemli. Çünkü iletişim ancak bu yolla sağlanabilir. Ötekileştirmenin önüne bu şekilde geçebiliriz. Her bilim, her bölüm, her şehirdeki hatta aynı şehirdeki farklı bölümler farklı ihtisas alanlarına yöneliyorlar. Bunlar arasında bir iletişimin sağlanması öğrenciye çok büyük bir zenginlik katacaktır. Çünkü gelen öğretim üyesi bir yılda verdiğinin bir konuşma sırasında büyük ölçüde kompakt bir şekilde verebilme şansına ulaşacaktır. Dolayısıyla öğrencinin eğitilmesi ve öğretim üyeleri arasındaki iletişimin sağlanması açısından... Bu, bu özelliğin yani farklı yerlerde mutlaka düzenli olarak öğretim üyelerinin seminer vermesinin temin edilmesi son derece önemlidir. Bir başka felsefe eğitimi içerisinde önemli gördüğüm nokta yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde veya yüksek lisans ve doktora öğrenci spektrumunda açılımında e, mutlaka büyük ölçüde farklı dallara da yer vermek lazım. Biz e, yarı yarı hemen hemen her sene yüksek lisans ve doktora'ya matematikçi, bilgisayar mühendisi hatta diş hekimi gibi farklı alanlardan e, öğrenci alıyoruz. Yani buna gayret ediyoruz. Bunun yolu tabii çağır, kimseye böyle davet edemiyorsunuz. E, şeyi biraz genç tutarsanız onlar kendilerinden müracaat ediyorlar. Dolayısıyla felsefenin e, e, sorunların tespitinde ve çözümünde en önemli katkısının e, bu şekilde olacağını düşünüyorum. E, son olarak, sayın başkan heyecanlı birazcık vakit geçiyor diye. Yok ay, vakitte. Evet, yok. evet. Evet. Peki ben zaten çok uzatmayı sevmiyorum. E, son sözüm şu olacak. E, yukarıda belirtilen bu ve benzeri ilkelerin uygulamada sürekli geri bildirim esasına göre düzenlenmesi. Yani e, biz evet felsefeciyiz hayatımız felsefe eğitimiyle geçti. Hepimiz kendi alanımızda e, uzmanlaşmış kişileriz. Fakat hepimizin e, veya en azından ben kendi adıma konuşuyorum sürekli yenilenmeye ihtiyacımız var. Bu yenilenme de kendi içerisinde kapanarak değil etkileşim yoluyla olur. Bu etkileşim diğer alanlarla, diğer konulardaki meslektaşlarla hatta e, piyasadaki yani piyasadarken felsefe dışındaki konuların, akademisyenlerin, pardon felsefi bakışıyla, haberdar olarak, onlarla konuşarak, onların sorunlarını dinleyerek ve onlara felsefi cevaplar, felsefi çözümler önererek oluyor. Yani siz kendi felsefi bilgilerinizi, mesleki bilgilerinizi karşınıza çıkan bir soruya uygulamaya çalıştığınız zaman... Kendinizdeki eksikliği, kendinizdeki yenilenmesi gereken yerleri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, sürekli bir geri bildirim sağlanmalı. Bu geri bildirim biraz evvel işaret ettiğim gibi akademisyenler arasındaki ilişkiler yoluyla olabilir. Farklı alanlara açılma yoluyla olabilir. Farklı dallardan öğrencilerle temas yoluyla olabilir. E, dolayısıyla bunun son derece geri bildirimin anahtar kavram olduğunu düşünüyorum. E, felsefenin tabi... E, kendisini yenilemesi, sorunlara felsefi bir cevap aranması kadar felsefenin çok önemli bir özelliğinin eğitim içerisinde hep ön plana tutulması lazım. O da felsefenin eleştirel tarafı. Bildiğiniz gibi felsefenin tanımını vermek amacında değilim ama şöyle bir özelliği var felsefenin. Aynı soruda, aynı sorunda, aynı konuda farklı cevaplar verebilmesi, aynı konuya farklı e, açılardan yaklaşabilmesi işte felsefeyi eleştirel kılan felsefeyi vazgeçilmez kılan felsefeyi değerli kılan 3000 yıla yakın e, süredir felsefenin varlığını sürdürmesine sebep olan yönü de sanıyorum bu eleştirel tarafı dediğimiz tarafı da sanıyorum bu yani aynı soruda aynı sorunda aynı konuda farklı cevaplar verebilmesi farklı sorular yöneltebilmesi Felsefenin bu özelliğinin eğitimin temel e, noktalarından, nirengi noktalarından birisi olması gerektiğini düşünüyorum. E, ve <gülüyor> akademik kadronun bütün bu çerçevede, de, bütün bu çerçeveye e, yani bu ilkelere göre e, düzenlenmesi, bu ilkelerin e, yerine getirilmesi e, olacağını düşünüyorum. Sorunlarla karşılaşmayan, sorunların neler olduğunu e, yüz yüze, birebir görmeyen bir kişinin, e, felsefe eğitimi hakkında da çok sağlıklı bir karar vermesinin söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Yani felsefe eğitimi şöyle olsun böyle olsun derken biz ihtiyaçları da e, yani felsefe eğitimin idealize etmek dışında felsefenin günümüz toplumunda ve günümüz dünyasında nereye ihtiyacı olduğunda iş başına görmek durumdayız. Bizler felsefeci olarak spekülasyona tabii ki mesleğimiz geriye açık kişileriz fakat e, spekülasyonun Değerini gayet iyi biliyorum ancak spekülasyon tek başına sorunları çözmede ne derece yeterli olabileceği konusunda da kuşkularım var. Onun için geri bildirim mekanizmasının yani farklı fakültelerle, farklı öğrencilerle ve halktan yani felsefe dışındaki insanlarla temas etmenin kendi mesleki becerilerimizi yenilemek, kendi mesleki bilgilerimizi arttırmak, değiştirmek ve sorunları tanımlayabilmek açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. E, unutmamak gerekir ki e, sorunların çözümü için önce sorunun tanımlanması lazım. Hekimlerin bir, e, yani onların deyimi değil de e, hekimten bir örnekle teşhisin kolay olduğu yerde tedavi zordur. Tedavinin e, zor olduğu yerde teşhis e, kolay değildir. Yani anladınız ters söyledim galiba. E, dolayısıyla herkesin gördüğü bir noktada sorunu gördüğünüz zaman e, zaten tedavi zorlaşmıştır. Hastanın ne olduğu bellidir. E, tedavi etmek çok zordur. Ama teşhisin e, kolay olduğu yerde, tedavi e, teşhisin zor olduğu yerde yani ilk bakışta görünecek bir noktada tedavi zordur. Bizim şimdi yapmamız gereken şey felsefeci olarak bu açılımı sağlayabilmektir. Yani e, bu yönünü felsefenin e, sorunların tanımlanmasını sağlayabilmektir. Felsefi eleştiriyi, felsefi kritik etme yapımızı, özelliğimizi Felsefi bilgilerimizi bu mekanizma içerisinde harekete geçirebilme becerisini kazanmamız lazım. Dolayısıyla felsefenin uygulama alanı diyebileceğimiz bu tarafını da yaygınlaştırarak, çeşitli alanlara felsefeyi yaygınlaştırarak, sorunlarla yüz yüze gelerek sağlayabiliriz. Bunun dışında biraz evvel söylediğim gibi, ee, felsefi iletişimi kendi aramızda çok sıkı tutmak zorundayız. Ee, i̇nternet yoluyla olabilir. <gülüyor> Özür dilerim. Ee, toplantılar, öğrencilerin toplantı düzenlemesi şeklinde olabilir. Ee, i̇letişimin <gülüyor> sağlanması bu açıdan geri bildirim açısından çok önemli. Galiba sesim müsaade etmeyecek. Ee, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar <gülüyor>